İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel merhabalar. Günaydın Nemer hocam. Günaydın. Günaydın, günaydın özdeş. Ne o Evet. Tavşanın evet, e karikatürlerini seçmek de çok zor. Senin işin gittikçe zorlaşıyor. Ama hepimizin e işi zorlaşıyor. Yani seçmek, seçmekten ziyade anlatmak zor. Hatta çizmek de zor. Evet. ben Yani bu, bu, bu ortamda. E Karikatör çizmek, karikatörü anlatmak biraz önceki programı da dinlettikten sonra daha da zor oluyor. <gülüyor> Ali hani Bilge kızmasın bana ama. <gülüyor> e, en, en hoşuma giden e, yana da şey oldu. Bozuk silahlar satılması. Ama iki tarafa da satmak e, gerekiyor. Malum e, <gülüyor> evet. silah satanlar e, e, fark etmiyor onlar için o taraf, bu taraf falan. Yeter ki iki tarafa da bozuk silah satsınlar. Değil mi? Şahane. Ben, ben çok tuttum bu. Savaş evet, karşı eylemi <gülüyor> Zayiat azalıyor tabii. Evet. Bir kere ateş ediyormuş sadece. <gülüyor> Yeter. Zaten o bile fazla bence. O da çok değil mi? <gülüyor> Pekala. E, üçüncü haftaya giriyoruz galiba depremin. Üçüncü haftasına giriyoruz. Evet. E, yani yasımızı sürdüreceğiz tabii. Çünkü bu korkunç felaket e, hakikaten Türkiye'de en az bir yakınını, dostunu, ne bileyim tanıdığını kaybetmeyen hemen hemen kimse yok gibi yani canımız yanıyor. E, evet. Kime evet. rastlasam, kimle görüşsem e, yani bir şekilde canı yanmış. E, bu öyle kolay kolay üzeri örtülecek, unutulacak bir acı değil maalesef bu yaşadığımız. Fakat işte bütün bu korkunç acıyı yaşarken de artık e, başka... Olgular, başka duygular devreye giriyor. Yani büyük tesellimiz de dayanışma duygusu oldu herhalde şüphesiz geçen hafta. Yani e, ulusal e, olduğu kadar, uluslararası alanda da e, çok etkili bir şekilde bir dayanışma fırtınası işte esti diyeceğim geçen hafta. Ve umutları yeşertti biraz, yeniden güç verdi. E, geçen hafta yine yurt dışından... Çok sayıda dayanışma karikatürü gelmişti. Bunu söylemiştim. Bunlardan birkaçını da geçen programımızda anlatmaya çalışmıştım. Bunların hepsi dayanışma adına çizilmiş. Umut ve cesaret veren çizimlerdi. Aralarında tabii eleştirer olanlar, böyle acı acı gülümsetenler de yok değildi ama çoğu hüzünlü karikatürlerdi. Şimdi artık sağduyu zamanı diyoruz. Yani bir daha bu acıları yaşamamak için ne yapmalıyız? Neler yapacağız? Nasıl hazırlanacağız? Milat e, 1999'du ama aradan 23 yıl geçti. Açık radyo e, gerçekten e, 99 depreminden bu yana e, bu görevi daha yıkıyla yapıyor diyeceğim. E, <gülüyor> ve maalesef <gülüyor> korkarım daha uzun sürede yapmayı sürdürecek bu gidişle. Yani. Mizah da eleştiri görevini aynı şekilde e, sürdürecek. Daha ki işte e, güzelliği hatta daha iyisini e, bulana dek. İyi. Ve böylesi bir girizgahtan sonra artık haftanın e, karikatürlerine geçelim. E, yaz ve dayanışma dedik. O anın Agos'ta yer alan e, gerçekten çok etkili ve anlamlı bir grafik e, çizimi, bir, grafik karikatürüyle başlayalım deminden beri bütün ifade etmeye, sözle ifade etmeye çalıştıklarımı tek bir çizgide anlatmış e, o annesi şaşkan. E, hani işinin yaz tuttuğunu gösteren böyle yakaya takılan siyah minik bir kurdele vardır ya e, logo olarak da kullanılıyor. Evet, Televizyon fiyon, kanalları fiyon. falan. Fiyonk. Evet fiyonk tabii. E, ilk okulda bunun kırmızısını takardık başarılı olduğumuzda. Öğretmenler yakamıza takardı. Ee, televizyon kanalları diyordum e, yaz durumlarında ekranın sol üst köşesine yerleştiriyorlar. Veya sağ işte. Böyle bir siyah kurdele e, çizdi bize Ohan. Fakat şu farktaki kurdele'nin soldaki boşta kalan ucunun altına bu kez kırmızı kalemle bir de onay okey işareti e, ekledi. Bunlar birleşiyor böyle aşağıda. E, yaz kurdele'siyle Okey işareti bir araya gelip birleşince de ortaya bu kez yine çok bilinen başka bir logo, logogram daha doğrusu logogram çıktı. Bunun adı İngilizce and yani Türkçe'de ve ve yani siyah yaz kurdelesiyle kırmızı onay anlamındaki okey işaretlerinin birleşmesinden ortaya ve yani birlikte dayanışma çıkıyor. Bir, gibi, de, bir de şeyin pardon sözünü kestim yani şeyin o, o boşta kalan ucun dönüp yukarı doğru gitmesi bir de bir kalkmayı yani baş kaldırmayı da ifade ediyor bence. Do doğru yani öyle de okunabilir tabii yani e, aslında çok şey anlatıyor basit bir işaret. Basit bir logo. Çok şey anlatıyor. Ben bu logonun e, kullanılması daha ileride de kullanılması taraftarıyım aslında. Yani e, Umut'u da vaat ediyor. E, yani tek çizgi iki renkle e, her şeyi anlatıyor. Evet. E, el, eline sağlık diyorum Oğan'ın. E, o o, o Anneşeşkal'ın. E, ve bir diğer karikatüre geçmek istiyorum. Bunun da Leman dergisinde. Erhan Can'dan e, çizdi. O da olağanüstü, duygusal bir karikatür bence. E, bu karikatürde kızlı erkekli bir e, grup küçük çocuk görüyoruz. Ben burada e, yedi tane, yedi çocuk sayıyorum. Bu çocuklar e, çok mutlular, son derece mutlular. Hepsinin yüzlerinde böyle gülücükler var. Hatta aralarında kahkaha atanlar bile var. Kıyafetlerine gelince... Ee, çoğunun üzerinde pijamaları gecelikleri falan var yalın ayaklar ee, sadece bir, bir, bir minik kız beresini atkısını takmış ee, o da çorap e, geçirmiş ayağına ee, bu çocukları bu kadar neşelendiren ise e, büyükçe bir köpeğin üzerinde seyahat etmeleri ee, daha doğrusu uçmaları bu sevimli köpek e, gözlerine de pilot gözlü tak takılmış dili dışarıda yukarılara böyle yıldızların arasında göğe doğru yükseliyor. Çocuklar da onun üzerine binmişler. Neşe içinde göğe yıldızlara doğru uçuyorlar. Ee, aslında çocukların e, uçmak için, uçabilmek için bu süper köpeğe binmelerine falan da gerek yok. Çünkü hepsinin kanatları çıkmış. Beyaz kanatları var her birinin sırtında. E, melek olmuşlar. Fakat bu son yolculuklarının e, sevdikleri bir dostun üzerinde yapmak, hem herhalde onları eğlendiriyor hem de e, süper köpek Proteo'yu mutlu ediyor. Evet köpeğin adı Proteo. Öyle de yazıyor zaten üzerinde. E, Erhan Candan'ın fırçasından çıkan bu mutluluk tablosu e, sizleri bilmiyorum ama bende yine e, büyük bir hüzün yarattı. Yani, e, 6 Şubat depremlerinin ardından e, enkaz altında kalanları kurtarmak için Meksika'dan Türkiye'ye gelmişti arama kurtarma köpeği Proteo ve ne yazık ki görevi başında hayatını yitirdi. Proteo için ülkesi Meksika'da bir tören düzenlendi. Evet, cenaze töreni düzenlenmiş. Evet, evet, çok evet. Askeri. Bakıcısı bir onbaşı, askeri köpek çünkü. Bakı bakıcısı onbaşı Carlos Vileda Marquez törende bir konuşma yapmış ve Proteo'ya seslenmiş. Gidişin için çok üzgünüm sevgili dostum. Öbür dünyada kim varsa Şimdi onlar için koş ve onları kurtar demiş onbaşı Carlos. Öyle yani evet, fotoğraflar. Yani ya... cenaze töreninde de kocaman bir portresi konmuş. Onun önünde evet. saygı duruşunda bulunuyor Meksikalı askerler. 6 aylıkmış. Öyle mi onu bilmiyordum 6 aylık. Aa, öyle mi? Çok küçük. Evet. Yanılmıyorsam öyle okudum. Ya yani bir daha bakayım değilim ben de bir bakayım hızlıca. Proteya'ya günaydın diyelim o halde. Günaydın diyelim. Ve, evet. ve felakette can veren binlerce mini, minik dostlarına da. En, enkazdan da 3 kişinin saat çıkarılmasını sağlamıştı. Beykan evet. Tayı yanlış söylemiş olabilir mi evet. Bilemiyorum. Ee, şimdi başlarken bu yaz döneminin ardından eleştiren mizah da Yavaş yavaş e, uç veriyor kendisini göstermeye başladı e, dedim. E, gerek yurt dışından gerek e, yurt içinden ulusal çok sayıda eleştiri karikatürleri çiziliyor haliyle. E, bunlardan birkaç güzel örnek anlatmak istiyorum. Çok fazla da iki tane zaten. E, İbrahim Tuncay'ın eseri e, çok güzellerden bir tanesi. E, karikatürde e, İbrahim Tuncay'ın ifadesiyle Koca Sinan'ı. Yani Mimar Sinan'ı e, görüyoruz. Elinde bohçası yine çizerin ifadesiyle terk-i diyar ediyor. E, nereden gidiyor Koca Sinan? E, i̇şte beton binaların evlerin yan yana dizili olduğu eski mahallesinden taşınıyor. Biz onu arkadan görüyoruz. Başında sarı, var, kahverengi bir kaptan e, giymiş, boynunu bükmüş. Tıpkı e, Hazreti İsa'nın çarmıha gerileceği ee, o ahşap haçı sırtında taşıması gibi o da bir T cetvelini sırtlamış. Böyle sokakta ağır ağır e, yol alıyor. Çok güzel ifade edilmiş e, bu karikatürde. E, ve e, sokakta gördüğümüz binalardan birinde ise kocaman bir nazar goncuğu asılı. Yani nazar değmesin diye olsa gerek. Evet. Binalar, evet. Koca Sinan da e, Böyle yol alıyor yolda. Ben e, bu kaç kasırı çok anlamlı ve güzel buldum gerçekten. Ee, TC değil mi? Evet. Bu arada T -T ben bir yanlışımı düzelteyim. Tam aksine benim söylediğimin e, oldukça yaşını başına almış bir köpekmiş. Evet. Ve... 16 demeyin ne olur. <gülüyor> Hayır. 9 yaşında. 9 yaşındaymış. Ama evet. e, yorgun düşmüş de. Üç kişiyi de kurtarmakta müthiş çalışmaları oldu. Bu düzeltmeyi de yapayım hemen. Evet. Anladım. Evet. Protoğe yeniden günaydın. Abi. Günaydın diyelim. Evet. E, e, bir e, Ürdünlü karikatürist e, Osama Haya, Hacar, Hacar. Hacar. E, Evet, Hacar e, O da bir mahalle çizmiş. Hacar e, İbrahim Tuncay gibi fakat onun e, karikatüründe mahalle tamamen harab olmuş tabii. E, o, o karikatürde mahalleyi yukarıdan drone bakışı diyoruz değil mi buna drone bakışı olarak görüyoruz. E, çok kapsamlı bir çizim bu e, kentteki binaların tamamı hasar görmüş. Birbirlerine yapışık duruyor binalar. Kimisi eğrilmiş, bükülmüş, kimisi çökmüş. Fakat mahallenin genel yapısı korunmuş sanki. Bu binaların merkezinde de bir yerden bir el uzanıyor, yardım istiyor. Şimdi bu binaların, daha doğrusu mahallenin hemen girişinde Bekleyen bir ambulansla görüyoruz. İki sağlık görevlisi ambulanstan çıkardıkları sedyeyle e, girişte öylece durmuş, e, bakınıyorlar. Yardım isteyen ele doğru koşacaklar fakat akılları karışmış herhalde. E, çünkü o drone bakışıyla yukarıdan gördüğümüz kadarıyla bu mahalle tam bir labirent şeklinde inşa edilmiş. Yani sağlık görevlileri e, acil yardım bekleyen ellere ulaşmak için... İçeri girdikleri anda, girecekleri andan itibaren e, muhtemelen kaybolacaklar. Evet, evet. evet. E, Osama, Hacıç e, bazı sağlık ve kurtarma ekiplerinin çaresizliğini böyle anlamlı bir metaforla e, dile getirdi. Bir fotoğraf gördüm ben e, kurulan çadır kentler içinde mesela hepsi çoğu gayet düzenli, hepsi gayet düzenli. Afat'ın ki biraz bunu andırıyordu. Nedense? Bilmiyorum gördüğünüz mü siz de o fotoğrafı? E, hayır. bu yani biraz hayır. La, labirent tarzıydı falan. Neyse. Ee, bundan sonraki karikatüre e, geçeyim. Şimdi depremi e, çok önceden tahmin eden ve yetkilileri halkı da uyaran e, jeolog. Sedimantoloji ve deniz jeolojisi uzmanı Profesör Doktor Naci Görür fight tartışmalarını bırakalım, deprem nerede olacak, nasıl olacak gibi tartışmaları bırakalım deprem gerçeğini kabul edelim ve deprem dirençli kentler talep edelim demiş bunu da tüm siyasilerden talep edelim ve yasal yollardan sesimizi duyuralım tek yol budur dedi geçen hafta peki sesimizi kime duyuracağız, yalnız siyasilere mi? Yoksa bütün e, yapı sektörü sorumlularına mı? E, kimdir bu yapı sektörü sorumluları? E, bunu da kendisi mimar olan, kendisi de mimar olan Tan Oral e, bir toplu fotoğrafını çekmiş yapı sektörü sorumlularının. Onu bize sunuyor e, geçen hafta T24'te e, yayınlanan karikatüründe 7 kişi bu, e, yapı sektörü sorumluları el ele tutuşmuşlar. Özür dileyen bir ifadeyle e, hafifçe öne doğru eğiliyorlar mahcup böyle e, suçlu gibi. Soldan sağa doğru sayıyorum şehirci, mimar, inşaat mühendisi, müteahhit, belediyeci, bankacı, politikacı. Hep birlikte saygı duruşunda bulunuyorlar özür evet. dileyen. Müteahhit. Özür dileyerek evet. Bundan sonra ne olacak az? Yani tanım karikatürü e, ve mesajı da bence gayet pozitif ve imser. Ama gerçekten özür dilenecek mi? Yani Hatalar kabul edilip e, bir daha tekrarlanmayacak mı? Ben henüz bir istifa haberi duymadım. duydunuz mu siz? İst i̇stifayı bırakalım. Ziyaret bile bazı partilerin iktidar partilerinden <gülüyor> partinin büyük ortağından şey küçük ortağından hiçbir ziyaret bile olmadı. iki hafta içinde. Ama o şey var özürü var. Hmm. Yani uçağı da bilmiyorum. Hmm. Neyse bekleyip göreceğiz. Demek de istemiyorum artık. Çünkü gerçekten beklemekten de yorulduk bekleyip görmekten. Bilmiyorum yani. Ben deprem konusunu biraz artık Ara verip e, diyeceğim. Ara be, vereceğiz çünkü devam edecek herhalde. Gelecek hafta da deprem konuşacağız muhtemelen. Ee, gelecek hafta da deprem karikatürü anlatacağız. Deprem sonrası karikatürleri ama e, bugün e, ara verip e, başka konulara biraz e, gireyim istiyorum. E, deprem sonrası gerek e, basılı medyada gerekse sanal ortamda e, sosyal ağlarda e, çeşit çeşit dezenformasyonu artık Dibine kadar diyeceğim, gördük, yaşadık. Tam da bu esnada yurt dışından da çok tuhaf bir haber geldi. Siz de değindiniz buna. E, sosyal medyada bilgisayar korsanlığı, sabotaj ve organize otomatik dezenformasyon yöntemlerini kullanarak dünya çapında 33 seçimi manipüle ettiği iddia edilen bir oluşum ortaya çıkartılmış. Bu Guardian gazetesinin haberine göre e, üç e, gazetecilerden oluşan bir konsorsiyum, üç gazete gazetecilerinden Guardian, Francis Le Monde ve Der Spiegel gibi e, uluslararası bir gazeteciler konsorsiyumundan oluşan bir e, konsorsiyum. E, konsorsiyum. E, söz konusu bu e, oluşumun yöntemleri ve kapasitesi hakkında bilgi toplamak için müşteri kulağına girmişler. Ee, ve bir rapor yayınlamışlar. Bu rapora göre de Tim George isimli şirketin sahibi 50 yaşındaki bir e, eski İsrail e, özel e, kuvvetler elemanı Tal Hanan 20 yıldan uzun süredir çeşitli seçim süreçlerinde e, çalışmış. Bu üç muhabir e, kendilerini bir Afrika ülkesi devlet başkanının danışmanları kuluğunda e, tanıtarak e, Hanan'la iletişime geçmişler. Ve bu illegal hizmet hakkında da bilgi almışlar. Çok enteresan tabii anılan bilgiler. Yani e, aktif istihbarat, psikolojik savaş, kiralık, bilgisayar korsanlığı, dijital casusluk ve gözetleme, sosyal medya manipülasyonu, e, çevrim içi dezenformasyonun yayılması, bunun için ürünlerin geliştirilmesi falan, e, hackleme, dokümansızdırma. E, yok yok yani. E, ve bu aktif olarak da Avrupa, Amerika ve bir takım ülkelerde, Güney ve Orta Amerika'da özellikle çalışmaya devam ettiklerini ve Daha önce de zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın seçiminde seçilmesinde çok önemli rol oynayan bir başka Cambridge Analytica başlıklı bir şirketin rollerinden evet. bahsedildi. Aynı zamanda Brexit'te de yani Britanya'nın Avrupa Birliği'nden kopmasına giden yolu tamamen döşeyen şirket de oydu. Yani fake news'leri, evet. sahte haberlerle yalan yalan dünya yani. İşte tam arada konuyla bağlantılı karikatür giriyor devreye tabii. Kübalı karikatürcü Carlos Alejandro Ale, Falco. Onun çizdiği bir e, karikatür, onu anlatalım. E, aslında e, Falcon'unki de e, program başında anlattığım O'an'ın karikatürüyle hemen hemen aynı yapıda. Yani tipografik bir çizim bu. E, karikatürde e, tipik ve trajik bir Titanic sahnesi görmekteyiz. Birazdan Titanic sahnesi gerçekleşecek yani felaketi. Gemi buzdağına doğru yaklaşıyor ve çarpacak, birazdan çarpacak. Biliyoruz, filmin sonunda biliyoruz. Ee, bu geminin taşıdığı yük ise gezegenimiz, dünyamız. Buzdağ o ise bir takım harflerden oluşuyor. Ee, suyun yüzeyinde gördüğümüz, tepesini gördüğümüz kısım e, dik açılı küçük bir siyah üçgen. Fakat bu üçgen aslında büyük bir F harfinin ki onun suyun altında görüyoruz gerisini. Büyük bir F harfinin sadece e, o 90 derecelik tepesi. Suyun altındaki F harfinin tamamını ve onun beraberindeki diğer kocaman harfleri de görebiliyoruz karikatürde. Bu harfler iki sözcük oluşturuyor. Biraz önce telaffuz ettiğiniz İngilizce fake news. Yani Türkçesiyle yalan, yalan haber. Anlar, evet. Evet, evet. Birazdan dünyaya taşıyan nakliye gemisi bu yalan haber dağına çarpacak ve Titanic gibi Batacak. Ee, çok felaket gelen bir çizer bu Kübalı Carlos, Aleksandro, Falco. İnşallah uyanırlar çarpmaz. Değil mi? O da mümkün yani. Çarpmaması da mümkün. Bize bağlı. Evet. Evet. Üresel ee, sebebiyle ama fake news bence eriyecek. <gülüyor> öyle de bağlayabilirim. <gülüyor> ee, öyle mi oluyor? Yoksa daha mı çok dağları? Yani. Daha çok dağları oluşmuyor mu? küçük küçük. Yok, <gülüyor> Yo, volkanlar oluşuyor. Ha volkanlar oluşuyor. <gülüyor> Yaratıyor ee, volkanlar. Bir başka konu aslında o da denizle bağlantılı. E, Birleşmiş Milletler Ar e, uluslararası göç örgütüne göre geçen hafta tekneleri Libya kıyılarında batan en az en az 73 göçmen ölü olarak kabul edilmiş. Bilinmiyor ama Ölü olarak kabul edilmiş, bulunamamış çünkü. Ee, tekne kazasından, bu tekne kazasından sadece 7 kişi kurtulabilmiş. Ee, tekne, Uluslararası Göç Örgütü'nün dünyanın en er ölümcül göçmen deniz geçişi olarak adlandırdığı rotada ee, Avrupa'ya gidiyordu. Afrika'dan Avrupa'ya gidiyordu. Ee, Yemi, Yetneberk. Yemi Yetneberk, Etiyopyalı bir genç kadın çizer. Afrika kıtasında yayınlanan The Continent dergisi için bir karikatür çizdi. Burada denizden yol alan, denizde yol alan büyük bir konteyner gemisi görüyoruz. Ve geminin hemen önünde, yanı başında bir şişme botun içinde de tıkış tıkış olmuş yaşam mücadelesi veren Afrikalı göçmenler var. Geminin dışında, botun içinde. Bu karikatürdeki büyük ironi, Konteyner gemisinin taşıdığı yükte aslında. Her bir konteynerin üzerinde e, içindeki malın cinsi yazılı. E, Gelişi güzel okuyacağım. E, neler varmış bu konteynerlarda, neler taşıyormuş bu gemi. E, bir konteynerin içinde çay var. Bir diğerinde çinko, bakır, platin, kakao, e, alüminyum, elmas, altın, nikel, Uranyum, kurşun, bir de en sonunda olmazsa olmaz antik tarihi değerler herhalde bunlar. Yani işte Afrika'nın bütün değerleri. Evet. İronide geminin adında yatıyor zaten. M ve Afrika Kapital. Yani Afrika sermayesi. Afrika sermayesi. M ve Motor Vessel olarak da geçiyor, Merchant Vessel olarak da geçiyor. Hangisi doğru bilmiyorum. Yani ticari gemi olarak da kullanılabiliyor ama en azından Afrika sermayesi olduğunu biliyoruz geminin adının. Butun içindeki saf göçmenlerden biri de kendi kendisine söyleniyor. Ya bizi kurtar kurtarmadıklarına inanamıyorum diyor. Evet. Bir küçük bilgi notu eklemek istiyorum. Bu yıl ki henüz daha ikinci ayı bile doldurmadık. Şubat ayının ortasında sayılırız. 130'dan fazla kişi Akdeniz üzerinde e, bu yolculuğu yaparken hayatını yitirmiş. Geçen yılda 1450'den fazla göçmen e, bu yolda e, ölmüş. Bu da kayıtlara geçmiş. Böyle felaket karikatürleriyle programı e, sonlandıracağız. Çünkü son karikatürümüz de maalesef ölümlerden söz ediyor. Bu kez e, rotamız Rusya'ya e, çevriliyor. NATO'nun da bildirdiğine göre e, Putin Ukraynalılar üzerinde baskı oluşturmak için e, büyük kayıpları da göze alarak Ukrayna'ya binlerce asker daha gönderiyormuş. 61 bin mi ne öyle bir e, rakam geçiyor. Meryem Kamenski e, onun karikatürü e, çok güzel çizilmiş. Fakat o da hiç komik değil. E, neden anlatıyorsun diye soracak olursanız mevcut durumu çok güzel eleştiriyor. Ondan diyeceğim. Ee, yani unutmayalım ki editoryal karikatürün bir önemli işlevi de eleştirmek. Ee, bu karikatürüyle de Kamenskiy Putin rejimini çok sert bir biçimde eleştiriyor. Ee, karikatürde karlar altındaki Rusya-Ukrayna e, sınırını görüyoruz. Rusya tarafında Rus askerleri e, genellikle... Çocuk parklarında, oyun bahçelerinde bulunan türden bir tahtarevelli yapmışlar. Tahtarevelli'nin e, önünde de tek sıra halinde dizilmişler, bekliyorlar. E, bu aracın arkasında boyluca bir ağaç var, dalları kesilmiş. Üzerine de bir platform, düz bir platform kondurulmuş. Bugün ağaca dayadığı bir merdiven vasıtasıyla bu platforma çıkıyor ve hop diye aşağıya e, tahtarelli'nin e, bir ucuna doğru kendisini bırakıyor. Ee, söylememe gerek yok artık. Diğer uçta e, elinde tüfeğiyle beklemekte olan bir Rus askeri var. Putin'in tahtabalya inmesiyle birlikte o da havalanıyor ve bir mancınıktan fırlamışçasına karşıya yani Ukrayna e, sın sınırı, Ukrayna topraklarına of. uçuyor. E, uçuyor uçmasına da düştüğü yer maalesef. E, kocaman bir çukur. Hatta buna bir toplu mezar bile hmm, diyebiliriz. diyebiliriz. Evet. evet. Ee, ve içi de Rus askerleriyle dolu maalesef böyle bir e, kara eseri Kamenski'nin karikatürü evet ee, çok ağır bitirdik de e, süreyi de e, evet. ama herhalde hiçbirimizin tereddüdü yoktur diye sanıyorum yani o, Yas ve Dayanışma o Annesi Aşkal'ın Yas'tan çıkan direniş isim karikatürünü Haftanın karikatürü seçebiliriz bence. Ne dersiniz? E, tabii ki. <gülüyor> Uygundur. Uygundur. Uygundur. Efendim. OK, ben bir tik atayım. E, evet, tik atalım. E, o anı da kutlayalım bu karikatürü. Ama diğer bütün karikatürlerde çok güzel. güzel. Evet, onu da evet, söylemek çok, lazım. Yani. Çok ağır ve güzel. Hmm. Evet. Peki evet. çok teşekkürler güzel. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Hoşça Görüşmek üzere.